Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-hamda lillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu Bugün 9 Eylül 2009 çarşamba. Tevhid Mühimmatlarından Faydeler Serisi Dokuzuncu Dersimiz. Tevfik Rabbimler. İnşallah bugün La İlahe illallah'ı anlatacağız ama dört kısımda. Birinci kısmı La İlahe Illallah'nın manası. İkinci kısmı La İlahe Illallah'nın ruhunleri. Dördüncü kısmı La İlahe Illallah e, üçüncü kısmı La İlahe Illallah'nın şartları. Dördüncü kısmı La İlahe Illallah'ı bozan şeyler. Birinci kısmı La ilahe illallahın manası, ikinci kısmı La ilahe illallahın ruhünleri, üçüncü kısmı şartları, dördüncü kısmı bozan şeyler. Ancak bu dersimizde bu üç bölümden, şey bu dört bölümden üçünü anlatacağız inşallah. Ne o? La ilahe illallahın manası, iki ruhünleri, üç şartları. Önümüzdeki derse de La ilahe illallahı bozan şeyleri, La ilaha illallah dediğimiz La ilahe illallahı bozan şeyleri önümüzdekiler sanız inşallah. Tevfik Allah'tan. Şimdi bir kere diyoruz ki la ilahe illallah aslında ulûhiyet tevhidinin bizzat neydir? Ulûhiyet tevhidinin bizzat kendisidir. Tevhidin esasıdır. La ilahe illallah direğidir. Tamam. Durum böyle olunca dindeki önemi çok büyük, makamı çok büyük olmuş oluyor ve tevhidlerin e, ve zaten Resullerin de davetlerinin aslıdır. La ilahe illallah'a davet etmek. Bundan dolayı La ilahe illallah'ı anlamamız lazım. Tabii biz bu tevhid mühimmatlarından faizler serisini aslında böyle çok fazla üst derecede e, alimlerin e, ilmi olarak tahkik ettiği şekilde değil de yani onlardan alıp o şekilde değil de daha çok böyle biraz daha tabir caizse avam diliyle avamsal anlatıyoruz tevhid mühimmatlarından faydalar serisini. Bu dersi biraz daha akide meselelerini yeni yeni öğrenmeye çalışan, yeni yeni öğrenmeye başlayan onları e, yani akidevi meselelerdeki taksimatları, basit taksimatları yeni yeni anlamaya çalışan insanlar için özellikle yapıyoruz. O yüzden çok yani dikkat edersen çok zaten tavsillendirmiyoruz bunu. Çok tavsillendirmiyoruz. Ancak tabi yine ilmi noktalara değiniliyor. Ama bizim bunu çok tavsillendirmememiz anlattıklarımızın önemsiz olduğuna gelmez. Önemsiz olduğu manasına gelmez. Bilakis temel olduğu için çok büyük bir önem taşıyor. Hatta bazen bu derslerin eee önemi çok daha ilmi tahkiki şekilde anlatılan derslerin öneminden nispiyen daha büyük bir önem taşıyor. Bundan dolayı e, bu la ilahe illallahın manası da olsun veya şartları olsun işte veya rükünler olsun çok böyle alimlerin e, ilmi olarak anlattığı şekilde onlardan naklederek onların o ilmi anlatımlarını değil de daha çok Avama yönelik anlatımlarını inşallah anlatmaya çalışacağız. Ama tabii dediğim gibi bu her ne kadar avama yönelik diyorsak da bu, bu çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü hakikaten bu dersler kişilere özellikle ilim talebelerine veya aydın olmak isteyen veya ilim talebesi olmak isteyen daha doğrusu kişilere sağlam temel veren sağlam temel veren bilgiler. O yüzden bunların ilmi olarak fıkh edilip zihinlerde tasavvur edilip kendi nefsi nefislerimizde muhakkak edilmesi lazım. Bundan dolayı inşallah bunlara dikkat edelim. Şimdi öncelikle diyoruz ki la ilaha illallahın manası. Şimdi dedik ki la ilaha illallah aslında uluh uluhiyetle birebir eşit manadır, eş anlamlı. Hı? Ve Genel olarak manası la ilahe illallah'ın yani Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demektir. La ilahe illallah. Kabı olarak genel manası bize vermek istediği mesaj Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demektir. Bundan dolayı la ilahe illallah'ın kısaca irabına değinmiş olacağız. Yani değinmemiz inşallah uygun olacaktır. İrabından kastımız da şu yani Arap dili edebiyatında cümlenin bu yapısı nasıl nasıldır irap yönünden. Bunu bir anlatmamız lazım. Birincisi, şimdi la ilahe illa Allah. Dört kelimeden oluşuyor bu. Hı? La ilahe Allah dört. Birincisi la. ikincisi ilahe. Üçüncüsü illa. Dördüncüsü Allah. Tamam. Şimdi, öncelikle la nedir? La bir kere, nafiyetun lil cins. Nafiyetun lil cins. Yani herhangi bir cinsi lef, nef bir lafızdır la. La ilahe illallah'daki la, nafiyetun lil cins. Yani bir cinsi artık la'dan sonra ne gelecekse, o gelecek olan şeyin cinsini nef bir kelimedir la. Bu cins ne olursa olsun. Tamam? Nafiyetun lil cins. Peki, madem ki la, kendisinden sonra gelen herhangi bir cinsi, Nefyeden ortadan, kaldıran, reddeden, yok eden bir kelime ise o zaman la'dan sonra gelen kelimeye bakacağız ki la neyi nef yetmiş? Bakıyoruz. La'dan sonra ne geliyor? İlah. Hı? İlah geliyor. La'dan sonra ilah. O zaman sadece la ilahe kısmını aldığımızda la ilahe kısmını aldığımızda ilah öncelikle irab olarak la'nın ismidir. Fetha üzerine mebnidir. Nas mahallindedir. He? Tamam. Nas mahallindedir. Peki mana olarak ilah fial kalıbından gelmekte. Arap dili edebiyatında fial kalıbından gelmekte. Tamam. Ve fial kalıbının Arap dili edebiyatında yani fial kalıbıyla hem ismi fail hem de ismi mef'ul bu ikisinden bir tanesi kastedilir. Bu siyah ve sibakı göre bu iki kasıttan bir tanesi tayin edilir. Birincisi ismi mef'ul, ikincisi ismi fail. Mesela kitap kelimesi fi'al fi kalıbındadır. Bak ilah, kitabı, fi'al, bak hepsi aynı kalıplardan. Kitap nedir? İsmi mef'ul yani mektub demek yazılan şey. Peki burada la ilahe illallah'taki ilah kelimesi ismi fail midir yoksa ismi mef'ul mudur? İsmi mef'ul bu mağruf. Ehli sünnete göre bu da nedir? İsmi mef'uldür. Çünkü neden? Eğer, bunu anlatmayalım, dur. nedenini anlatmayalım, e, iyice tavsile gidelim ki bu noktada nedeni anlaşılsın. Şimdi anlaşılmaz. Şimdi, fiil kalıbı dedik ki, ilah kelimesi, la'dan sonra gelen ilah kelimesi. Dedi ki, madem ki la kendisinden sonrasını nef ediyor, ne olursa olsun nef ediyor, o zaman kendisinden sonraya bakıyoruz. La'dan sonra ne gelmiş? İlah kelimesi. Hı? ilah kelimesi girmedir. Peki ilah kelimesi kalıp olarak nedir? Ya ismi fail ya ismi mef'ul. Ama biz diyoruz ki burada ismi mef'ul. Bir de diyor ki burada ismi fail. Şimdi bunun tartışmasına birazdan geleceğiz. Ama ondan önce biz diyoruz ki doğruyu söyleyelim, manayı beyan edelim, ondan sonra onların şüphelerini ve cevaplarını söyleyelim. Ve bizim kendi ispatımızı söyleyelim, tamam mı? Şimdi diyoruz ki buradaki la ilaheden ilah kelimesi ismi mef'uldür. Peki ilah kelimesi eleh'den alınmış eleheney abede demek ibadet etmek o zaman ilah ne demek ibadet edilen şey demek İlah ibadet edilen Hı? İlah ibadet edilen o zaman la ilahe ibadet edilen yoktur şimdi la neydi kendisinden sonrasını nef ediyor peki la'dan sonra ne var ilah ilah ne demek İbadet edilen o zaman la ilah ne demek oldu ibadet edilen yoktur Şimdi bir insan dese ki la ilah sussa kafir olur. Manasını bilerek ve ikrar ederek kabul ederek söylerse ne olur? Bu insan kafir olur. Çünkü neden? Bir insan dese ki la ilah ilah yoktur. İki şeyi nefyeder. Bir, Allah'ı nefyeder Çünkü Allah bir ilahtır. He? İki, neyi nefyeder? Allah'ın e İkinin iki, iki nasıl küfre girer? Allah'a yalanlayarak küfre girer. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bazı ilahları ispat etmiştir. Kendisinden gayri ilah olduğunu ispat etmiştir. Ama onlara, onların batı ilah olduğunu söylemiştir. Ama ilah ismine vermiştir. O zaman bir insan la ilah dese, sussa iki yönlü kafir olur. Bir, Allah'ın ilahlığını inkar etmiş olur. Çünkü ilah yok dedi, sustu. Bunun içine bütün ilahlar girer. Bu ilahlar arasında Allah Azze ve Celle de var. Hı? Bir, bir böyle kafir olur. İki, Allah'a yalanlayarak kafir olur. Neden? Allah Kur'an'da diyor ki ilahlar var, birçok ilah var ama bunlar batı ilah. Sen diyorsun ki ilah diye bir şey yok diyorsun. Tamam? Burayı anladık. O zaman demek ki la ilahe kısmı eğer devamıyla beraber zikredilmediği müddetçe şirk, küfür, tekziptir. Tamam? O zaman devam ediyoruz. La ilahe. Peki burada illa. İlla diyoruz ki edatu istisna istisna edatıdır. Ha? İstisna edatıdır. Allah ise ilah lafzından bedeldir. Yani külden bedeldir. Hı? Ama burada la'nın ismi olan ilahın ilah lahın ismidir ama haberi haberi nedir? Mukadderdir. O zaman bunun orijinal manası ne? Şimdi bir insan dese ki La ilahe illallah. Şimdi la ilahe illallah. Arap dili edebiyatında cümle kalıbı olarak bir kelimesi gizli kılınmış mukadderdir. Bu çoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bu çoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Bu Türk dili yapısında da vardır. Hemen hemen bütün dillerde olmayan hiçbir dil zannetmiyorum. Çünkü Allah alem bu hisse fıtrata ters yani. Bütün dillerde bu mevcuttur. Bazen bir kelime hasf olunur manası belli olduğu için. Şimdi bu has, burada hasvolunan kelime de diyoruz ki hak kelimesidir. Yani Allah'tan başka hak olan ilah yoktur. Neden? Çünkü eğer desek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yok mu? Var. Allah azze ve celle onların taptıklarına ilah diyor. He? Allah Azze ve Celle onların taptıklarına ilah diyor ve Kur'an'da birçok yerde onların taptıkları ilah diye isimlendiriliyor. Demek ki Allah'tan başka ilah var. E peki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur demek mi? Tam manasıyla eksik bu. Çünkü Arap dili edebiyatına göre cümle yapısına göre de orada bir kelime mukadderdir, gizlidir. Ve o kelimeyi de diğer naslar tayin eder. O da hak kelimesidir. Yani... Türkçeye çevirdiğimizde biz dedi ki dedik ya ilah kelimesi ibadet edilen. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur demek değil mi şimdi ilah? Peki Allah'tan başka ibadet edilen yok mu? E çok. Bugün insanlar nice kişilere ibadet ediyorlar. O zaman o gizli kelime ne oluyor? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen ibadeti hak eden yoktur. Hı? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur demek la ilahe illallah. Ama ama mesela Bidat ehli la ilahe illallah anlatırken ehli sünnete muhalif fırkalar taifelerin bir kısmı la ilahe illallah anlatırken diyorlar ki bir kere ilah kelimesi ismi meful değildir, ismi faildir. Hı? İsmi fael. Peki ismi fael kelimenin yapısı şey kökü ne? Diyorlar ki işte Elihe vesaire alınmıştır. Yaratan demek. O zaman Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Diyorlar ki La İlahe İllallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur. O zaman onlara göre tevhid ne oldu? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yani Mekkeli müşrikler ne oldu? Tevhid ehli oldu. Çünkü neden? Mekkeli müşrikler Allah'ın Allah yaratıcıda tek olduğunu inanıyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu ispat ediyorlardı. Eğer La ilahe İllallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı, Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı, o zaman la ilaha illallahın gereğini yapmış olmuşla, olmuş oluyorlardı bu Mekkeli müşrikler. Ama durum böyle değil, vakya böyle değil. Naslar bunu reddediyor. Bilakis naslar bunun tersini söylüyor. Naslar, çünkü Nas, naslara baktığımızda Mekkeli müşrikler Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu Allah. Eğer onlara yeri ve göğü kim dersen Allah diyecekler. Bu bilat ehli ilah kelimesine yaratıcı manasını verdikleri için diyorlar ki o zaman la ilahe illallah'ın açılımı Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Biz de diyoruz ki bu batıl. Tamam bu batıl. Çünkü neden? Birçok naslara bakıyoruz. Mekke'li müşrikler kabul ediyor. Eğer La İlahe İllallah'ın manası, Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam onları La ilahe illallah deyin dediğinde derlerdi, inkar etmezlerdi. Çünkü La İlahe illallah'ın onların anladığı manayla onlar zaten kabul ediyorlardı. Ama Ehli Sünnet'in ispat ettiği manayla onlar La İlahe illallah'ı kabul etmiyorlardı. Ve amcası bunu söylemekten zaten Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın imtina eyledi. Hatta Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam La İlahe illallah dediğinde müşrikler ne diyorlar? al الْعَالِحَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا Onlar yani bu birçok ilahı, tek bir ilah mı kıldı? Yani birçok ibadet edilen bu varlıkları, tek bir ibadet edilen olmasının gerektiğini mi söylüyor diyor bunlar? Tamam. O zaman madem ki ilah kelimesinin manası ma'bud, ibadet edilen, buradaki gizli kelimede hak, o zaman cümle ne oldu? لَعْمَعْبُودَ بِحَقِّنْ illa ilahun وَاحِدٌ tek bir ilahtan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur. Veya la, ma, e, veya, veya la ilahe hakkun illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. La ma'bude bi hakkun illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Tamam. Peki La ilah illallah'ın rükünleri ne? La ilahe illallah'ın Rükünleri ikidir. Tabi bu tabirlerin hepsi mutaakhir tabirlerdir. Alimler bunları ümmete kolaylaştırmak için bu tabirleri anlatmıştır. Aksi halde zaten bu mana olarak makul, akledilen bir şey. Makul, akledilen bir şey. Tamam? Yani bunların manaları Naslara baktığımızda sahabe döneminde hatta Mekkeli müşklerin indinde manası bilinen lafızlardı yani Mekkeri Müşrik, La İlahe illallah dediğinde Arap oğlu Arap olduğu için La ilahe kelimesinin nefi, illallah kelimesinin ispat olduğunu anlıyorlardı. Alimler bunları ıstıhlahlaştırdılar, insanların önüne sürdüler ki insanlar bunları tafakkuh eylesin, bunları fıkhetsin ve teratibül ilmiye, ilmi tertibatlar kısım şekliyle öğrensin ve bu onları kolaylaşsın. Hatta Allahu Alem eğer tabir sahihse daha ilmi öğrensinler diye bunları daha iyi öğrensinler, daha ilmi öğrensinler diye bunları bu şekilde kimileri kaleme aldı, kimileri lafızlarını aldı. Allahu Teala alem. Şimdi o zaman diyoruz ki La ilahe içinde iki rüknü barışın, barındırır. Birincisi ispat, ikincisi nefi. Bir insan Allah'ı bir insan ispat ederse, nefretmezse kafir olur. Bir insan nefret ederse ispat etmezse yine kafir olur. Yani şimdi La İlahe illallah'a baktığımızda La ilahe bir kısım İllallah bir kısım. Ne demek bu? La ilahe ilah yoktur. İllallah anlah, ancak Allah vardır. Veya daha böyle düzgün bir e, veya anlaşılır bir Türkçe ile La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah hariç. Tamam? Tekrarlıyorum. La ilahe ilah yoktur demek. İllallah Allah hariç demek. Tamam Şimdi o zaman birincisi La ilah deyip sustuğun zaman La ilah kısmı ne? Nefi kısmı. Yani ilah yoktur. Her şeyi nefret ettin. Sadece nefiyle sen ne olursun? Başta söyledim kafir olursun. iki sebepten dolayı. Birincisi, la ilahe, il la ilahe diyerek, ilah yoktur diyerek Allah'ın ilahlığını nefret ettin. Çünkü la ilahe umum bir lafız. Bunun içine hak ilah da giriyor, o Allah'tır. Batı ilah da giriyor, Allah dışında ibadet edilen şeyler. Tamam mı? Birincisi, Allah'ın ilahlığını inkar etmekle kafir olursun. Sadece nefiliyetin yetinirsen. La ilah ile yetirsen ki bu nefi kısımdır bir Allah'ın inkar ederek Allah'ın inkar inkared kafir olursun İki, Allah'ın onların onları ilah diye isimlendirmelerine ilah diye isimlendirmesini inkar etmiş olursun Bu da Allah'a yalanlamış olur Çünkü Allah onların taplarını ilah diyorsan de ilah diye bir şey yok diyorsun bu bir o zaman bir insan nefiiyetinse Küfre girer. Şimdi nefiyi geçtik. La ilah. İllallah'a gelelim. Ancak Allah vardır. Bir insan sadece nefiliyetinse yine kafir olur. Neden? Dese ki Allah ilahtır dese. Allah ibadet edilendir. Ama peki. Allah ilahtır dese. Hı? Allah ilahtır dese. Ispat etti mi bu kişi? Etti. Neyi ispat etti? Allah'ın ilah olduğunu ispat etti. Güzel. Buraya kadar güzel. Ama bir nefi var mı? Yok. Kafir olur adam. Neyi nefi etmesi lazım? Allah'tan başkasının hak olan ilahlığını ...inkar etmesi lazım. Yani diğer bir tabile tağuta küfür etmesi lazım. Allah'tan başka ilah edilenin... ...ibadet edilenin... edilenin e, ...basıl olduğunu... ...ikrar etmesi lazım. Tamam. Durum böyle olunca o zaman diyoruz ki... ...ne tek başına nefi... ...ne de tek başına ispat... ...tevhid değildir. Bilakis birer teker teker ele alıp... ...yetinilme babında... Kabul edilirse bu küfürdür. Yani bunu Türkçe mantıklı örnek vereyim. Buraya Ahmet girse. Ben de desem ki kimse bu odaya girmedi. Bu ne olur? Ahmet'in girişini yalanlamış olurum. Bu küfürdür. Sadece nefile yetinsem. Peki. Desem ki ispatla yetinsem. Desem ki buraya Ahmet girdi. Bu lafzında Ahmet'ten başka girmedi diye bir şey var mı bu lafsında? Bak desem ki bu odaya Ahmet girdi. Bu lafzımdan şu an, şunu anlaş, anlar mı? Bir Türk oldu Türk. Bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi. Anlar mı? Yok. Hiç kimse akıl ehli anlamaz bunu. Tamam mı? Türkçeler nasibini almış bir insan bunu açık ve net bir şekilde anlar. Bu odaya Ahmet girdi demek bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi manasına gelmez. O zaman ispat tek başına önemli değil. Şöyle yapmam lazım. Ben Ahmet'i bu odaya girmede birlemem için... Bu odaya girmede birlemem için şu lafzu kullanmam lazım. Bu odaya Ahmet girdi ve Ahmet'ten başka kimse girmedi veya bu odaya sadece Ahmet girdi veya başka istisna lafızlar. Tamam mı? O zaman la ilahe illallah'ın manası ispat ve nefidir. Ve bunu Allah azze ve celle'nin o zaman hem rükünü ile beraber hem de manası ile beraber ele aldığımızda önce ilah önce ne yapacağız? Önce ne yapacağız? Diyeceğiz ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden hiç kimse yoktur. Baktığımız zaman naslar bunu teyit ediyor mesela. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hı? Şimdi bak, Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dedi ki, benim, de ki, benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu ne? Allah Azze ve Celle hakkında ne yapmak? İspat etmek. Neyi? İbadetin ona yapılmasını ispat etmek. Sonra Allah bununla mı yetindi? Tabiri caizse. Haş, Allah Azze ve Celle ne dedi devamında? La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bi zâlike umirtu, ben bununla emrolundum ve ene evvelil muslimin. Ben Müslümanların ilkiyim. Şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki, benim namazım, nüsüküm, yani de ki benim namazım, nüsüküm, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La ilahe illallah'ın tabiri yaşa ise illallah kısmı, ispat kısmı. Sonra ne dedi? La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Sen bir adama desen ki, benim sevgim, ben seni seviyorum, hmm, sen benim arkadaşımsın, sen benim dostumsun, sen benim can yoldaşımsın vesaire vesaire. Bu, senden başkasını sevmiyorum, senden başka arkadaşım yok, senden başka can yoldaşım yok manasına gelir mi? Yok, gelmez. Adama diyorsun ki, seni seviyorum arkadaşım, can yoldaşımsın. Bir başka kişi de olabilir aynı şey. Yani bir başka kişiyi daha böyle sev, sevebilirsin. Ama desen ki sadece sen benim can yoldaşımsın. Can yoldaşı olmada ortağın yoktur benim için. Sevmede ortağın benim için yoktur. Bak bu adamı sevgide birlemiş olur. Tamam. O yüzden bak şimdi ayete baktığımızda. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Enam suresi bak. 162-163. Diyor ki. De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve baktığımız zaman Kur'an'da Buna benzer bir sürü ayet var. Allah Kur'an'ı şey Allah'a ibadet edin. Sonra ona hiçbir şey ortak koşmayın. Çünkü Allah'a ibadet edin olsa şimdi Allah'a ibadet edin olsa sadece e ne olur? Adam der ki tamam ben Allah'a ibadet ediyorum. Ama başkasına da ibadet ediyorum. Allah bana ibadet edin dedi. Ben yerine getirdim. Demedi ki Rabbim bana başkasına ibadet etmeyin. Bana ibadet edin dedi. Ben ibadeti yerine getirdim. Ama bak Allah Azze ve Celle öyle demiyor. اُعْبُدُ <gülüyor> Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve baktığımızda Kur'an'da bunun gibi onlarca ayet var. Hep bu şekilde. ispat nefi, ispat, nefi, ispat, nefi. Tamam. Şimdi o zaman La ilahe illallahın rüknu neymiş? İki. Tamam. Rüknu neymiş? İki. Şimdi bir de La ilahe illallahın. Tabi dediğim gibi bunların hepsi alimler. Bunları hepsinin... Teratibül Elmi Yebabı'nda söylüyor. Şimdi bidaye olarak ilim talebeliğine başlayan insanlar veya e, ilmi tabi öyle diyeyim yani e, tabi bu lafız inşallah hoştur. Diyorum ki bidaye olarak yani başlangıç olarak ilim talebeliğine gire, giren kişilerin bu türlü taksimatlarla bidaye olarak tabi. Bu türlü taksimatlarla öğrenmesi, Allah-u Alem eğer tabir sahihse faydalı oluyor. Bu tecrübe edilmiş. Ama talebenin buna çok büyük bir iltizam şu manada çok büyük bir iltizam. Yani dinin olmazsa olmazıymış şeklinde iltizam göstermemesi lazım. Bu türlü taksimatlara. Ama bu türlü taksimatların manalarını fehmetmesi lazım. Ama bunun dinin olmazsa olmazı şeklinde bakmaması lazım. Sadece bunun dinin teratibül elmiye yani ilmi tertibatlar e, yönüyle ilmi metotlar yönüyle e, bakması onun için yeterli olacaktır. Hani bu türlü taksimatları ilzam etmek de hem mutlak olarak demesek de genel olarak lazım değil. Genel olarak yani bütün kısımlarında lazım değil. O yüzden çünkü mesela sahabe dönemine baktığımızda sahabe bunu manu olarak hepsi iman etmişlerdi. Manu olarak. Çünkü bu belli Kur'an'daki ayet işte. Allah ne diyor? Benim namazım, müsküm, ölümüm, hayatım al alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değil mi? Ama sonra ne diyor? Onun orta yoktur. Bak burada ispat ve nefi. Sahabe dememiş bunun ismine ispat ve nefi veya böyle isimler vermemiş. Ama ilmi tertibat babından. Tamam mı? Bu ee, tabirece cetvel olarak hı? bir düzen olarak İlmi bir kalıba sokulmuş. insanlara sunulmuş. Bu baptan bakarak bunlara önem vermeli ama çok fazla iltizam etmemeliyiz. Tabi bunda daha çok bahse ihtiyaç var. Allahu Teala Alem. Evet. Tamam. Burayı anladık inşallah. Şimdi La İlahe illallahın şartları. Tamam. Şimdi La ilahe illallahın şartı şart bir kere ilzam-ı şey. Bir şeyi ne yapmak? Bir adama gerekli kılmak. Veya iltizamuhu. Yani bir şeyi kendi üzerine gerekli kılmak gibi. Şart bu demek. Şart manası. Fıkhusunda bunun silahları var. O ayrı şimdi mevzumuz o değil. Şart genel olarak şey Bir şeyi tamam. Bir adama gerekli kılmak. Şimdi baktığımız zaman alimler la ilahe illallahı anlatırken mesela bu eee Özellikle mutaakhir kitaplarda çokça görülen bir şey. Yani son dönem kitaplarında, hani çok eski alimlerin usulünde değil de, mesela daha sonradan gelen alimlerin, mesela asrımız veya bir önceki asır veya en fazla iki önceki asır vesaire. Yani mutaakhir dediğimiz e, akide kitaplarında daha çok zikrediliyor bunlar. Baktığımız zaman, la ilahe illallah şart olarak, Genelde bazı kitaplar İlahi ilahe hakkında 7 şart dikkat ederler. Mesela Türkçe kitaplarda bile mesela bu mevcut. Mesela en son işte işte Ummul Kıra tarafından çıkan mesela Pratik Akide kitabı olsun. Ki çok güzel bir kitaptır. Veya işte bazı mesela hıh Guraabadan çıkan bazı kitaplarda olsun vesaire veya başka selef akidesini anlatan muasır ilim talebelerinin, ilim ehlinin hatta alimlerin kitaplarında olsun. Bunları görürüz. La ilahe illallah'ın şartı diye başlık atarlar ee, ve 7 şart falan ederler genel olarak. Ee, bu 7 şart tabi kitaplarda maruf. Alimler bunu zikretmiş ama e, dikkat edecek olursak az önce dediğim gibi bunları genelde mutahhir ilim ehli zikretmiştir. Yani ee, ilk ilim adamları, ilk dönem ilim adamları daha çok. Mesela işte, sahabe, tabiin, tabey, tabiin, hatta tabey, tabiinden sonra gelen bir iki asır, üç asır vesaire, bunlar da bu türlü e, taksimatlar yok. O yüzden dediğim gibi e, Allahu alem daha çok bahsi ihtiyaç var. Acaba mesela la ilaha illallahın şartını yediyle sınırlamak ne kadar doğru? Daha çok bahsi ihtiyaç var. E, o yüzden e, buna çok e, fazla işte la ilaha illallahın e, işte Kesin olan yedi tane şartıdır bu işte bundan fazla yoktur veya biri diğerine dönmüyordur gibi vesaire bunu söylemek biraz zor. O yüzden çok büyük iltizam etmemek lazım ama manu olarak genel olarak sahih bu. Yani mesela bu yedi, tanesi şey, bu yedi saydıkları şey la ilahe illallah'ın olmazsa olmasıdır. Bu doğru. Buraya kadar doğru. Ama bunu yedi ile sınırlamak Allah-u Alem bu çok daha e, bu biraz daha tetebbua bahse ihtiyaç var. Alimlerin kavilerine bakmaya ihtiyaç var tabi. İlim ehline diyor. Ama ama dediğim gibi bu mutahhirlerin söylediğidir. Mutakaddimlerin değil. O yüzden biz bu buna çok fazla işte iltizam etmeden ama genel olarak hepsinin manasını bilerek öğrenmemiz daha faydalı olacaktır bize. O yüzden diyoruz ki Allahu u Alem, La İlahe İllallah'ın yedi tane ile sınırlamak, yedi, yani yedi tane şartı vardır diye sınırlamak ne kadar Doğru ilim Allah'ın katında. Ama alimler bunları mütahkikler zikrettikleri için biz de bunlara değineceğiz. Kısaca bu yedi şartı sayacağız. Ee, ama tabii sayarken de bunu e, mutlak olarak mütahkik kılınan şeydir şeklinde bakmayarak sayacağız, tamam? Mı? Bunu da anlatmış olun inşallah. Şimdi öncelikle e, şunu söyleyelim. La ilahe illallah'ın şartıyla bu ilim-i alimlerimiz bunlar ne kast ediyorlar? İn, ins, i̇nsanın ilzam etmesi gereken mutlaka la ilahe illallah'la beraber kendisinde olması gereken şeydir. Yani la ilahe illallah'ın kabulünün olmazsa olmazıdır. Evet bu saydıkları la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı ama işte işgal olan bununla sınırlamak doğru mu? Tamam işgal olan burası. Bunu da beyan ettik Evet. O yüzden alimler diyor ki şimdi bu yedi tane şart la ilahe illallahı kendi nefsinde kendi nefsinde muthakkık etmek isteyen insanlar için olmazsa olmazdır. Tamam. O yüzden mesela seleften lafızlar var. Mesela işte e, mesela vehb ibni e, munebbih rahimahullah e, diyorlar ki mesela diyorlar ki la ilahe illallah Cennetin anahtarı değil midir? Diyor ki evet, la illallah Cennetin anahtarıdır. Ancak kim o anahtarın dişleriyle beraber gelirse, yani bir anahtar düz bir demir parçasından değildir. O anahtarın açması için demir, e, o anahtarın dişlere ihtiyacı vardır. Tamam? O, o yüzden diyor ki evet, eğer sen bu anahtarlarla, bu anahtarın dişleriyle gelirsen, o zaman açılır. Aksi halde açılmaz. İşte bunu bu kadar olarak zikretmiştir zikredilmiş, kitab kitabı cenazide vesaire. Yani bunlar selef döneminde gör, gördüğünüz gibi manı olarak var. Yani selef, la ilahe illallah işte mesela mürciyelerin dediği gibi. Veya günümüzde toplumda daha çok yaygın olan işte adam hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Baktığın zaman bu selef döneminde veya sahabe döneminde manı olarak bu şekilde kabul görmüş lafız değildi. İşte la ilahe illallah söyle sanki içi boş bir kelimeymiş gibi. Sadece, sadece bir cümleden, boş bir cümleden ibaretmiş gibi böyle bir şey değil. Bunların bilakis şartları var. İşte o şartlar e, tabii ki var. Bunu kimse inkar edemez. La ilahe illallah'ın şartları var. Bir insan mesela kalbiyle inanmak e, şartlarından bir tanesidir. Yani bir insan diliyle söyleyip kalbiyle inanmazsa kim diyebilir bu insan mümin? Değil mi? Demek şartları var. Ama işte işgal olan dediğim gibi bunu yediyle sınırlamak. Orası işgal. Yoksa şartlarının olduğu bütün ümmetçe icma edilmiştir. Şer'eten bu tür lafızlar çoktur. Evet, la ilah, anahtarla gelirsin ama anahtarın dişleri lazım yani. Nedir? O anahtarın gereklilikleri lazım. La Allah illallah bir anahtarsa onun dişleri lazım. Tamam? O yüzden alimler rahimahumullah zikretmişler. 7 genel olarak 7 şart. Mesela diyorlar ki ilmun bunu hatta e, nazma dökmüşler bazıları ezberlensin diye. Diyorlar ki ilmun yakinun ve ihlasun ve sidquk ''Maa muhabbetin ve qiyadin vel kabulu leha.'' Hmm? ''İlmun ve ihlasun ve sidkuke maa muhabbetin ve qiyadin vel kabulu leha. Tamam. Yani ne ilim, yakin, ihlas, sıdık, muhabbet, inkiyat, kabul. Bu yedisini zikrediyorlar. Bunun azma dökmüşler. Diyorlar ki ''İlmun yakinun ve ihlasun ve sidkuke.'' Buraya kadar kaç tane? Dört. Devam ediyor nazım. Diyor ki ''Maa muhabbetin beş.'' وَالْقِيَادٍ altı ve لَهَا يَدِي Tamam. Şimdi o zaman bu şartları kısaca delillendirelim. Bunları anlatalım. Ondan sonra dersi bitirelim. Tabii bu kısaca diyoruz ama ne kadar kısa olacak? Yani bir yarım saat daha sürer herhalde. Allahu alim. Tamam. Şimdi bir, bir, birinci şartı. Alimler diyorlar ki La ilahe illallah'ın birinci şartı ilimdir diyorlar. Yani la ilahe illallahı bilerek söylemek. Manasını bilerek ne yapmak? Söylemek. Manasını bilerek söylemek. Buna ise delil Muhammed suresinde Muhammed suresini getiriyorlar. Muhammed suresindeki şu ayeti getiriyor harimler. Diyorlar ki, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fe'lem ennehu la ilahe illallah ve istagfirle zemmik. Bil ki <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Değil, Evet Allah Kur'an'da ne diyor? Fe'lem bilki ennahu la ilaha illa Allahu ve estağfir li bil ki Bilki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahlarından istiğfar et. Bak şimdi. Ne dedi Allah ayetin başında? Fe'lem bilki. Ennahu la ilaha illa Allah'tan başka ne? İlah yoktur. İlimi zikretti. He? İlimi zikretti. Sonra ne dedi? Yani bil dedi sonra neyi bil dedi la ilahe illallah. O zaman alimler diyor ki demek ki birinci şartı ne? İlim. Allah burada ilimiz ikretti. Yani bilerek la ilahe illallah de. Tamam? Yine mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor hadiste? E, Müslim'deki hadiste diyor ki men mate ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah Allah dakhala'l cenneh. Kim la ilahe il bilerek la ilahe illallah deyip ölürse? Hı? Allah, Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne olur? Cennete gelir. Bak burada da nebi SAS'ın ilmiz gelmiş. Bu biri. Tamam? İkinci şartı alimler ne ezik diyorlar ki el yakin. Ama nasıl el yakin? El munafi li El yakin el munafi li Yakin ama şekki yani şüpheyi nefyeden bir yakin. Yani şüpheyi ortadan kaldıran bir yakin içinde olmak kesinlik içinde olmak. Tamam mı? Ta ki böylece böylece ilim ne olsun? Bilerek la ilahe illallah dedin ya ilk şartı ilimdi ya. Ta ki o bili, o ilim tam bir kemaliyet içinde olsun. Yani hiçbir şek ve şüphe bulunmayacak. Kişi la ilahe illallah'ın Allah'tan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur. ru bilecek he? Ve bu bilmesine Şek ve şüphe bulaşmayacak. O yüzden alimler sadece ilim dememiş bir de ilme neye eklemiş? İkinci şart olarak yakini eklemiş ve bu ikinci şart olan yakini eklerken de bunu maslardan almışlar. Diyorlar ki sen la ilahe illallahı bileceksin ama yakini olarak bileceksin. O yüzden ikinci şart olarak yakini getirmişler. Tamam. Peki bunun delilini ne? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ billahi ve وَرَسُولِهِ Sonra lüm irtabû. Müminler kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlar. Ve cahadû bi emvâlihim ve mallarıyla cihat edenler ve enfusün ve nefisleriyle cihat edenler fi sebebillah. Allah yolunda. Sonra ulâike hum sâdıkûn. İşte sadık olanlar onlardır. Ne dedi Allah? Müminler kimmiş? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlardır. Bak ne yakından bahsetti. Çünkü yakın ne? şek ve şüphenin zıttıdır. Tamam? Alimler bunu getiriyorlar. Diyorlar ki o zaman o zaman onların Allah o müminlerin imanının sadık olmasını neye bağlı? Çünkü ayetin sonunda ne dedi Allah? Ulaike humus sadıkun. Sadık olanlar onlardır. Onların sadık olmasını neye bağladı Allah Azze ve Celle? Allah'a veresine iman ediyormuş bunlar ve imanlarında bir şüpheye kapılmıyorlarmış. İşte bunların imanı sadık. İşte buradan da anlıyoruz ki alimler diyor yakın İmanın şey, la yakın la ilahe illallahın şartlarındandır. Yine nebi sallallahu aleyhi ve ne diyor? Ne buyuruyor? Eşhedü en la ilahe illallah enni resulullah. Allah'tan başka ilah ol ile Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim ve benim Allah'ın resulü olduğuna olduğuma şahadet ederim. La yalqallahu bihime abdun gayru shakkin fihime illal illa dakhala'l cenneh. Diyor ki herhangi bir kul Şüphe etmeden, işte benim bu söylediğimle, yani Allah'tan başka ilah yoktur, ben de onu da söylüyorum. Bununla Allah'a Allah ulaşırsa, bununla Allah'a e, Allahla karşılaşırsa, he, mutlaka ne olur? Cennete girer Hadis Müslim'de. Ne dedi pekine bir sasdan burada? Gayruşağık, şüphe olmadan. Yani yakayın içinde bunlar. O yüzden alimler buradan diyorlar ki bir insan bilinç şartı ilmi olacak. Ve bu ilmi yakin içinde olacak. Tamam. Peki üçüncü şart ne? Üçüncü şart olarak diyorlar ki El-Kabûlul Munafilirred El-Kabûlul Munafilirred Yani reddi nefyeden kabul içinde olacak. Yani bu da kabul şartı. Ama bu kabul nasıl? Nefye reddeden kabul. Şimdi bak burada bir ince nokta var. Şimdi kabul diyoruz. Bunu neden zikir ediyorlar? Şimdi bak. Bu kabul önce neyi gerektirir? Kabulden şunu kastediyorlar alimler bu üçüncü şartla. Yani bu kelimeyi kalp ve lisan ile söylemek, kabul etmek. Hem kalple hem de dil ile kabul etmek. Ve reddetmekten uzak durmak. Çünkü mesela bazı insanlar var ki La ilahe İllallah'ın manasını bilirler. Ve La ilahe illallah'ın içerdiği medlulu, manayı delalet ettiği şeye de Yakın içindedirler. Ama buna rağmen kibirden veya kıskançlıktan, hasetten dolayı inkar edebilirler. Mesela, müşrikler ne yapıyorlardı? La ilahe illallah'ın manasını biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ancak kibirlerinden dolayı ne yapıyorlardı? Ha? Kabul etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle, mesela on, onların bu e, durumunu hikaye ederken ne diyor? İnnehum كَانُوا اِذَا قِيلَ la ilahe اِلٰهَ اِلَّا onlara la ilahe illallah denildiği zaman ne yapıyorlardı? Kibirleniyorlardı. Veya başka ayet ne diyor? Fe innahum la yukezzibunek ve lakinuz zalimin bi ayati llahi Onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetini cahil ediyorlar. Bak görüyor musun? O yüzden alimler bu kabulü de ne yapmışlar la ilahe illallah'ın şartına eklemişler. Çünkü alimler bakmışlar naslara. Burada bir müşrik tayfe var. Bunlar la ilahe illallah'ın manasını biliyor. Hatta delalet ettiği medlülün manasını yakın olarak biliyorlar. Ama kibirlerinden ve hasetlerinden dolayı bunu inkar ediyorlar ve Allah da bunların bu kibirliklerini, hasetlerini Kur'an'da e, belirtiyor. Durum böyle olunca he, alimler diyor ki demek ki bu kabul de La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi. Değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle eee Mesela buna deliller başka ne? Diyor ki mesela Allah ne buyuruyor? İnne ma kana kavlül müminîn izâ dû'û ilallâhi ve rasûlih li yahkuma beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâ'ikahumul Diyor ki müminlerin sözü Allah'a ve Resulüne davet edildiği yani aralarında hükmedilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü nedir? Semi'nâ ve atana. İşittik ve itaat ettik demeleridir bak kabul dembas diyorum, ve atına duyduk ve işte, itaat ettik. Ve ulaik Allah attağ ne diyor ve ulaik humul muflihun. işte kurtuluşu öğrenler felah Erenler felah bulanlar kimler işte bunlardır. Demek ki hatta başka ayet ve ma ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ne bir müminin, ne de ne mümin bir erkeğin, ne de mümin bir kadının. Allah ve Resulü bir eş, iş için emrettiğinde, bir iş için hüküm verdiğinde onların kendi işlerinden kendi işlerinde başka bir şeyi seçmelerine hakları yoktur. Sonra Allah devamında ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne he? E, isyan ederse açık bir dalalete girmiştir. Tamam? Açık bir davete girmiştir. O zaman bu ayetlerinin hepsinden ne anlıyoruz biz? Kabul. La ilahe illallahın olmazsa olmazlarından. Çünkü Allah diyor ki onların başka bir şey seçime hakkı yok. Kabul etmek zorundalar. Tamam? Evet yine alimler döncü şey olarak inkiyat, boyun eğme. Şimdi bir insanı düşünün. Bak. Bir insanı düşünün. La ilahe illallahı bildi. Hı? Ve bu bilirken de ilmi yakın içinde. ilminde şüphe yok. ikinci şart. Ve bu adam kabul de etti. La, la, la. Kalben de kabul etti. Ha? Kalben de kabul etti bu insan. Dil ile de kabul etti bunu. Ama boyun eğmedi. Bak şimdi. Kabul etti ama inkıat etmedi. Bu şimdi ne dedik? Dördüncü şart inkıat. Boyun eğme. Dö Bundan önceki şart en son saydığımız neydi? Kabul etme. Şimdi arasında ince bir fark var. Belki zahiren aynıymış gibi görünebilir. Ama Aynı, yani, aynı olmamakla birlikte aslen çok yakındır. O ayrı. Çok yakın birbirine manası ama arasında ince bir nokta var kabulle inkiyadın. Çünkü bir insan bazen bir şeyi bilir ve o bildiğinde yakın içinde olur ve onu kabul eder ama boyun eğmeyebilir. O yüzden alimler inkiyadı da zikretmiştir. Ama diyorlar ki el inkiyadu min mustelzemati mustelzimatil kabul diyorlar alimler. İnkiyat yani boyun eğme kabul etmenin gerekliliklerindendir. Allahu alem arasındaki fark yani inkiyat boyun eğme ile he, kabul etmenin arasındaki fark inkiyat yani boyun eğme fiiller ile tabi olmayı, olmak demektir kişi fiilleri ile tabi, tabi olmak kabul ise kabul ise bunun manasını söz ile ortaya çıkarmak demektir. Şimdi, üçüncü şart neydi? Bak dönüyorum başa. Üçüncü şart, kabul etmek. Anlattık onu, değerlendirdik Şimdi diyoruz ki, dördüncü şart, boyun eğmek. kabulle boyun eğmek arasında ince bir fark var. Allahu alem, bu ince fark şu. Çünkü bazı ilim ehli bunu söylüyor. Allahu alem arasındaki fark şu, şu ince fark şu. İnkıyat, yani e, boyun eğme fiillerledir. Yani fiillerle tabi olmadır. Kişi amelleriyle daha çok işte amelleriyle, fiilleriyle, hareketleriyle tabi olmadır. Kabul ise bunun manasını söz ile söz ile ortaya çıkarmaktır. Ancak ikisinin ikisi de zaten itibar gerektiriyor ayrı bir bab. Tamam mı? Ancak işte boyun eğmek Tamam mı? Zareil olarak, teslim olarak e, fiillerle yönelmektir. Tamam? Mı? Daha çok arasında böyle bir ince fark var. Çünkü naslara baktığımızda La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesinde boyun eğmek olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bunu dördüncü olarak kabulden ayrı zik ediyorlar alimler ve ince farkı da demin anlattığım şekilde beyan eden ilim ehli var. Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Ve men yuslim <Sessizlik> vechahu ilallahi ve huve muhsinun. Fakat istemse ke bil urvetil vufka Kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a çevirirse, Allah'a kendini teslim ederse bak boyun bahsediyor. Fakat istemse ki bil urvetil vufka. Sağlam kulba yapışmıştır. Yine Allah Kur'an'da ne buyurur? Ve men ahsana ve men ahsano mimmen esleme vejhuhu ve men esleme ve men ehsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve hu muhsin vetteba hanife ibrahimin hanif dinine uyan yani uyarak ve muhsin olarak kim yani al e, yani e, muhsin olarak yüzünü Allah'a çevrenden ve İbrahim'in dinine tabi olandan başka tedeyyun eden He? Böyle bir dine olandan daha güzel kim olabilir diyor Allah Kur'an'da. Bak hep neden bahsediyor? Hı? Neden bahsediyor? Hep inkıyattan boyun eğmekten. Yine Allah ne buyuruyor? "Ve bu ila rabbikum ve eslimû leh." Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bak hep boyun eğmekten bahsediyor. Yine Nebi sallallahu ne buyuruyor? "Lâ yu'minu ahadukum hattâ yekûna havâ'u tab'an limâ je'tu Benim getirdiğime hevası yani kişinin hevası benim getirdiğime tabi olmadan Hı? Hiç hiç kim hiç biriniz iman etmiş olmazsınız. Hevası benim getirdiğime ki ne Kur'an Sünnet, getirdiğime tabi olmadan, tabi olmadığı müddetçe hiçbiriniz biriniz iman etmiş olmazsınız. He? O yüzden alimler bu nasırları da getirerek diyorlar ki o zaman la ilahe illallahın şartlarından bir tanesi de ne? İnkiyat. Yani boyun eğme. Evet, alimler 5. şart olarak diyorlar ki es sed Yani sadık olmak. Sıdık içinde olmak. Samimiyet. Yani el fiil il kez e, Yalanlamaya Yalanlamaya zıt olan sı sı Sıdkıyetten Bahsediyor alimler. İşte bu 5. Şart olarak. Yani la i̇lahil illallahın me medlulüne İtikad etmek Ama bu itikad nasıl olacak? Zahir olarak, açık olarak Yalanlamanın zıttı olacaktır bu. Tamam. Açık olarak batında ise nifaklıktan uzak olacaksın. Zahir olarak yalanlamayacaksın. Açık olarak yalanlamaya zıt lafızların, hareketlerin olacak. Batında da nifaklık bulunmayacak. İşte sıdık budur. Yani dışı içine mukalefet etmeyecek. Bilakis dışı ile içi... He... Dışıyla içi, İslam'ı kabul veya reddetme noktasında bir olacak. Tamam Yani azalarının kalbinin düşündüğünün zıttığına hareket etmeyecek. Tamam Tevhid noktasında. Bunu da anladık inşallah. Buna delil çok Kur'an'dan tabii. Mesela Allah Kur'an'da ne buyurur? ce Ekel munafik un münafıklar sana geldi ne diyorlar kallu neşedu in Raulullah innekel Raulullah Biz Şadet ediyor münaıklar ne diyor bir şaadet ediyor ki sen Allah'ın reslüsün Allah ne diyor vallahu ya Alemu innekel rasullü Allah biliyor ki sen kendisinin resuls yani sen Allah'ın reslüsün Vallahu yeşt ve Allah ne Allah şaadet ediyor ki innel munafikı yine le geldi bu münafıklar kezaptırlar, yalancıdırlar. Tamam? İşte alimler veya hadis de var. "Me min ahadin yeshede en la ilaha ve enne Muhammeden Resulullah sidqan min kalbihi illa harrame harramehu Allahu alan Yani herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna sıdk kalbinden sıdık olarak şahit eden her kimse mutlaka Allah cehennemi ona ne yapmıştır? Haram kılmıştır diyor. Buhari'deki hadiste. Tamam. Hatta e, bir Arabinin Bedevi'nin birisi ne yapıyor? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapıyor? İslam e, İslam hükümlerden hükümlerden bahsediyor. İslam şeriatından falan bahsediyor ve Arabi ona diyor ki vallahi ben bunun üzerine arttırmayacağım diyor. Bak şimdi ne diyor? Vallahi arttırmayacağım bu söylen ve eksiltmeyeceğim de diyor. Ey Resulullah. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Eflaha in sadak. Eğer sadıksa kurtulmuştur. Bak görüyor musun? O yüzden alimler diyor ki bu e, Sıdık'ta Sıdk'ta la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesidir. Tamam mı? <gülüyor> şart olarak alimler neyi söylüyor? Altıncı şart olarak şirke zıt olan ihlas. Bu zaten çok açık ve net, tamam Yani ne? La ilahe illallah'a zıt olan bütün hastalıklardan, kirlerden, pisliklerden arınmak. İşte ihlas budur. Tamam? İhlas budur. Yani sadece Allah azze ve celle'ye ibadet etmek, ibadeti sadece ona hasretmek. Bunun delili çok. Allah Kur'an'ında böyle helal ilah edinul halis. Halis din Allah'ın değil mi? Ve ma umiru illa li yabudullaha Tam onlar neyle emrolundular diyor? Allah'a muhlis olarak. Tamam? E, e, hanif olarak dini ona has kılmayla emrolundular diyor. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnallah harrem alennar men kale la ilahe illallah yetegi bizalike vecihallah. Allah Allah, e, ateşe neye haram kılmıştır? La ilahe illallah deyip ve bu, bunu bu la ilahe illallah Allah'ın vecihini arzu eden. Bak ihlas. İşte bu kişiyi Allah ne yapmıştır? Cehenneme haram kılmıştır diyor. Yine nebi sallallahu ne diyor? Es'adu ennas es bi şefaatati men kale la ilahe illallah halisan min qalbi. Buhari'deki ee, evet Buhari'deki hadiste şefaatime en layık olan kimdir? Kalbinden halis bir şekilde heh? la ilahe illallah diyendir diyonuz. O zaman tüm bu naslardan anlıyoruz ki ne? La la ilahe, ee, şey la ilahe illallah evet şartlarından bir tanesi de ne? E, bunu Allah ihlas yani ihlaslı olmak tamam mı? Evet alimler 7. E, şart olarak da Hup sevgi. Şimdi bu altıya kadar bir insan yapabilir ama bunu sevgiyle yapmayabilir. Yani bir insan bir şeyi bilir. Tamam. Bir şeyi yakın olarak da bilir. Değil mi? Bunda adam sıdık içindedir. Ha? Buna boyun eğmiştir adam. <gülüyor> Hı? İhlaslı da yapıyordur bunu. Ama içinde sevgi olmayabilir. Bak yine o zaman La ilahe illallah'ı bozar bu. O zaman sevgi de La ilahe illallah'ın olmazsa Ol, e, olmazıdır. Yani nedir bu sevgi? Bir kere bu kelimeyi sevecek. Ve bu kelimenin gereğiyle amel etmeyi sevecek. Ve bu kelimeyle amel edenler, eden kişileri sevecek. Bundan dolayı, bundan dolayı Allah Azze ve Celle'yi sevmeyi iddia eden her kimse eğer Allah'ın emrine muvafakat etmezse o zaman bu kişinin davası batıldır. Yani Bundan dolayı kim sadık bir şekilde Allah'a muhabbeti iddia ediyorsa ve Allah'ın sınırlarını gözetlemiyorsa bu adam davasında samimi değildir demek. Tamam. Bunun delili de çoktur bu muhabbetin. La ilahe illallah şartlarından already. Allah Kur'an'a ne buyuruyor? ve النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ İnsanlardan öyleleri vardır ki şimdi bu ayetin bir kere bu ayet Arap dili yapısı olarak biraz şeydir, işgaldir. Ee, yani iki manadan bir tanesi anlaşılabiliyor. O yüzden bu ayetin iki mali olabilir. Yani iki mali var. Tefsirlere baktığımızda e, bu iki e, şey ihtimallidir yani. O zaman ayetin manalarından bir tanesi şu olabilir. Ya ayeti şöyle tercüme edeceğiz. ki insanlardan niceleri vardır ki insanlardan niceleri vardır ki yani bazıları vardır ki Allah'tan başka ne yaparlar? Nidler, ortaklar edinirler ve o ortakları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bak o zaman Allah'ı seviyorlar. Ama o ortakları ne yapıyorlar? Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Tamam Bu birinci. Böyle de anlaşılabilir. Sonra da devamında iman edenler onların Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler. Bak şimdi. Bunlar Allah'ı ne yapıyorlar? Seviyorlar. Ama Allah'la beraber ortaklarını da seviyorlar. Allah ortak kıldıkları şeyi de şeyleri de seviyorlar. Ve ayetin devamı da o zaman şu olmuş oluyor. Müminlerin o müşriklerin Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler. Neden? Çünkü onların Allah'a sevgileri her ne kadar olsa da sevgilerinde ortak koştukları için ve müminler de kendi sevgilerinde ortak koşmadıkları için müminlerin sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden. Yani müminlerin Allah'a olan sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden daha üstündür. Tamam Bu bir. Bir böyle anlaşılabilir meal. İkincisi de müminlerin Allah'a olan sevgisi müşriklerin Allah'a ortak kıldıkları şeyi sevmelerinden daha üstündür. Yani bunlar birilerini Allah ortak koşular ve bunları seviyorlar. İşte müminlerin Allah'ı sevmesi onların ortaklarını sevmesinden daha üstün derecededir. İki şekilde anlaşılabilir tamam. Mı? Ala kulli hali, ne olursa olsun sonuçta bu la ilahe illallah'ın şartına delil ayet. Tamam? Şartına delil ayettir. Evet yani kısaca Böyle. Ancak dediğim gibi işte yani şu ana kadar ne anlattık? Bir la ilahe illallahın manası, iki örükünleri, üç şartları. Önümüzdeki derste de, la ilahe illallahı bozan bazı unsurlar. Onları zikredeceğiz inşallah. Ama dediğim gibi yani bu la ilahe illallahın sanki e, tamam olmazsa olmazı noktasında tamam e, bir sorun yok. Ama işte bunları yediyle sınırlamak. E çünkü şimdi düşün yani bak e, şimdi bu yediye bak. Bu e, la ilahe illallah mesela saydık işte yakındır vesaire. E, muhabbettir değil mi? Yani bunlara veya en baştan şöyle sayalım. Tamam. Şey olsun diye. En baştan sayalım. Şimdi hatta e, ne dedik? E, bunu nazım olarak da söyledik değil mi? İlmun yakinun ihlasun ve sitkuka me'e muhabbetin ve inkiyadin Ve kabulü lehe. Ne var burada şimdi? İlim. Başka yakin. Başka ihlas. Başka sıdık. Başka muhabbet. Başka inkiyat. Başka kabul. Ha? Yedi tane. E peki şimdi la ilahe illallah. Ee, tağuta küfretmek la ilahe illallah'ın şartlarından değil mi? Şartlarından. Hani bu yedinin içinde? E, değil mi? Hani bu yedinin içinde? Men yekfur bit tağut ve yu'min billah. Kim tağuta küfreder? Allah'a iman edersin. Ee, tağuta küfretmek de e, la ilahe illallah'ın şartlarından. Hani bu yedi tane de? Bu biraz Allahu Alem işgal olabilir Veya La ilaha illallah üzerine ölmek, la ilaha illallahın şartlarından değil mi? Şartlarından. E hani la ilaha illallah üzerine ölmek. Bir insan diyor ki bu yedi şartı hayatı boyunca devam etti de son nefesinde de bu şart değil mi? Yani bunun üzerine ölmesi de şart değil mi şart? E hani bu yedi içinde. O yüzden e, tamam e, bunlar o, la ilaha illallahın olmazsa olmazı olarak dediğim gibi tekrarlıyorum sık sık gerekli ama işte bunu hani e, işte tam böyle en son sınırmış gibi allah Alem daha çok bahsede ihtiyaç var. Belki de bu en son saydığım ikisi yediye dönüyor. Allah-u Alem dediğim gibi. Ve başka itirazlar da getirilebilir bu söylediğim itirazlardan. O yüzden hani çok fazla iltizam etmemek gerek. Bunların manasını bile fıkh etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Fazla bile inşallah. O yüzden zaten hatta bazıları gelmiş mesela şey yapmıştır. Ee, hani bu nazmı eee söyledik ya. Neydi nazım? ilmun yakînun ve ikhlasun ve sidkun ma'a muhabbetin ve inqiyâdin ve'l-kabulü lehâ. bu şekilde saymış nazma. Birisi gelmiş demiş ki ya 8 de var ve bin nazmı daha eklemiş. O 8'i zikretmiş. Demiş ki: "Ve zîde sâminuhel küfrânu minke bimâ sivâ'l-ilâhi minel eydâdi kad ulihâ." de şudur. Diyor ki zîde sâminuha. 8'i de artı de eklenmiştir. Nedir o? El küfrânumminke. Sen senden şuna küfretmek olarak da 8'i anlam 8'i eklenmiştir. Kime? Bima sivel ilâhi el endad. Allah'tan başka ortakların küfredilmesini, kad uliha ibadet edilen ortakların küfredilmesinin inkârı. İşte bu şekilde nazımı devam ettirmiş bir, birisi bir nazına da eklemiş bu 8'i. E birisi çıkar şimdi bir nazına da ekler 9'u der ki işte lay laylala üzerine ölmek. Birisi der ki işte korkmak. Sen nasıl sevgiye izi gettin? Korkma. Allah Kur'an'da ne diyor? ve takafun in kuntum. Eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun. Evet. O zaman korku da şey etti on. İşte birisi çıktı dedi ki tevekkülüm. Yani anlatabiliyor muyum? Hani ha belki bu işte korku evrune giriyor veya bu yediden birisine giriyor tevekkül bu yediden birisine girip deyip yine yedinin altına sokar birisi. O ayrı. Allahu Alem. Dediğim gibi daha çok bahse ihtiyaç var. E, tamam. Me Allah Kur'an'da buyuruyor açık ve net la ikraha fid dinde ikrah yoktur kat tebeyyana rushtu min el gay yani rusht dalaletten ayrılmıştır açık açık ortaya çıkmıştır ben on. femen yekfuru bitaguti ve yu'min billah kim tauta küfreder ve Allah'a iman ederse fakat istam saka bil urvetil wusqa lan fisama leha kim salam bir kul kulbana yapmış olur yapışmış olur. Vallahu on alim. Allah semiidir, alimdir. Hatta nebi sallallahu ne diyor? Ben kul ilah illallah. Kim la ilahe der ve kâfra bima yu'badu min dunillah. ve Allah'tan hı? ve Allah'tan başkasına yani e, Allah'tan başka ibadet edilene küfre küfrederse harremu maluhu, maluhu ve damuhu. Kanı ve malı ne olmuştur? Haram kılınmıştır ve hesabuhu Allah. Onun hesabı nedir? Hesabı kim aittir? Allah'a aittir. Bak görüyorsun burada da bu söylediğim ayette, bu söylediğim hadiste e, şart olarak tahta küfür edecek edilir. Mesela, anlatabilir miyim? O yüzden e, çok böyle iltizam etmemek lazım. İnşallah önümüzdeki derse de ne var kızlarını sayacağız. Yani bozan şeyleri. Allahu alem, sallallahu alem, bine, muhammedin aleyhi ve sallallahu